Ve Murat Can Tombil. Herkese merhaba. İklim için programı başlıyor. Can Tombil yok bugün. Güzel Sönmez birlikteyiz. Ben güzel. Ben Yüce Asan'ın merhaba. <gülüyor> merhaba, ben <gülüyor> Devamem Madra. Dinleyicimiz, dinleyicilerimiz, destekçilerimiz Ayça ve İdil Ünsal'da çok teşekkür ederek başlayabiliriz. İklim için programı e, iyice konunun ta bodoslama içine girdiğimiz bir dönemden de geçiyor diyebiliriz. Çünkü... Yok oluş isyanı dün başladı. Yok oluş isyanı diye adlandırılan grubun be Türkiye'de dahil 33 ülkede 200'den fazla 300. E çıktı en son benim gördüğüm. Öyle mi? Diye... Ben görmedim onu sabah girerken. Yani dünya çapında bir protestolar Avrupa ve dünya şehirlerinde protestolar düzenliyorlar. Yok oluş isyanı, iklim değişikliğine dikkat çekmek ve siyasi karar alıcıları da karar almaya nihayet çok acil olan bu durumda karar almaya zorlamak için de yolları, köprüleri, alanları trafiğe kapatıyorlar. Birçok gösteri, müzik eylemi bandomuzda bulunuyor. bulunuyor. Biraz önceki şeyi düzelteyim, siz haklısınız 30 ülkede, 80 kentte. Evet 80 <gülüyor> evet. kentte, ben de öyle gördüm. Ama art, art, yüce sen söyleyince birden mutlu bir şekilde atladım ama. Evet ben de bir anda rakamları karıştırınca gözlüksüz. Evet çok şey. Gündem mi oldukça yoğun Ömer abi. Geçen hafta e, önemli bir rapor açıklandı. Önemli bir e, TÜİK istatistikleri açıklandı. Sere gazı emisyonlarımız 2018'deki. E, bu rakamlar sizi... ...yalanlıyor Ömer abi öyle söyleyeyim. 2017 e, yılında... ...biz azaltmışız olağanüstü. O kadar azaltmışız ki... ...1990'a göre... ...yüzde 140 artmış seri gazı emisyonlarımız. Yani... İroni yapıyorum tabii ki sayın 30 dinleyiciler. 30 ne zaman, hangi tarihe göre taban? 1990 yılına göre, 2017'ye kadarki aralığı alıyoruz. 1990'dan 2017 yılına kadar %140 oranında sera gazımızı arttırmışız. 27 yılda yani evet göre. Ee, aynı zamanda yaklaşık e, %6 oranında bir artışa denk geliyor bu 2016 yılına göre de en son yaptığımız 2017 yılındaki artış. Türkiye'de kişi başına düşen sera gazı emisyonu miktarı da tabii ki artmış. O da 6.3 tondan 2017 yılında 6.6 tona çıkmış. Içinde, bir mi? yıl içinde öyle mi? Bir yıl içinde. Çok büyük bir artış, çok ürkütücü. Ürkütücü bir artış ve sere gazını düşürüp gezegeni ve memleketimizi kurtaralım diye uğraşırken bütün dünya, biz de burada böyle tablolarla karşı karşıyayız. Bu 27 yıllık 1990'dan bu yana ne kadar dedim, bir daha tekrar mısınız? %140.1 2017 yılına kadarki rakam bu, 1990'dan. Evet berbat bir durum var yani dün aslında Beşiktaş'ta Kartal'ın Kartal, Kartal Hayke'nin önünde ilk eylemini de dün yapmıştı yok oluş isyanı dünyadaki iklim aktivistleriyle ve Paris anlaşmasına da dikkat çekildi bizim de bu programımızın alt başlığında olduğu gibi yani Paris hedeflerinin tutturulması için bir fikri takip programı diyoruz ya bunu. Onu da söylüyorlar yani gezegenin selameti ve ülkenin çocukları için ilk isteğimizi açıklıyoruz. Türkiye hükümeti bilimsel gerçeklere uysun, gerçeğe kulaklarını kapatmasın, 2015'te Paris'te imzaladığı iklim anlaşmasını mecliste kabul etsin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve Bu utanç bitsin yani onaylam onaylamayan 12 ülkeden biri, biri Türkiye. İşte bu zaten ise Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlar da bu eylemin ne kadar doğru bir eylem ve söylediklerinin de ne kadar doğru bir söylem olduğunu ortaya koyuyor. Ee, bu anlaşmalara gerçekten uymamız gerekiyor yoksa tablo ortaya çıktığı gibi. Evet, resmi, üstelik resmi makamların, yani yetkililerin açıklamalarında tamamen biz çok çevreciyiz ve koruyoruz. Paris İklim Anlaşması'nda evet. da ufak bir, ufak tefek bir şey var. Yani bizim istediğimiz statüyü vermiyorlar, o yüzden onaylamıyoruz ama e, onun dışında e, artışımız yok, kişi başına düşüyor hatta diye çok sayıda, Açıklama gelmişti, Türkiye İstatistik Kurumu'nun, TÜİK'in bu açıklaması tamamen bunları olduğu gibi yalanlamış oluyor yani. Evet ee, ve üstüne üstelik ben hani soluduğumuz havaya baktığımızda bunların iyimser rakamlar olduğunu dahi düşünüyorum. Hatırlarsınız Türk Toraks Derneği'nden uzmanları konuk etmiştik, onların ifade ettiği ve verdiği rakamları havanız cebinizde, diye bir aplikasyonla da ölçebilirsiniz. Nasıl bir hava soluduğumuzu oraya bakıp ee, görebilirsiniz. onu Ondan sonra bu rakamlar herkese iyimser gelecektir eminim. Bir de dün Nilfer Aykaç'ın Türk Toraks Derneği'nden yaptığı bu kongreden taze bilgileri de elimize ulaştı. ve senin de işaret ettiğinin de gibi çok ötesinde bir durum var çünkü en kirli olan havaların havanın en kirli o ölçüldüğü lokasyonlarda ölçüm yapılmadığı gibi bir evet, gizlendiği gibi bir gerçeği de tespit ederek açıkladı Türktoraks Derneği yani büyük bir aldatmaca da var ama nereye nasıl ne kadar sürdürülebilir? bilinemez doğrusu. Yani çok önemli bir yazı var. George Monbiot'un ekolojik kıyameti sadece isyan gerçekleştirebilir. Kimse bizi kurtarmaya gelmeyecek ve kitleler halinde sivil itaatsizlik bir siyasi karar alabilmek için, yani karar alınabilmesini zorlayacak tek ...ihtiyacımız olan şey budur. Tek yapabilecek güç budur diyor. Ve önemli şeyler söylüyor. Yani işte bize bir şey olmaz da var. Ya da zaten artık çok geçti. Yapılacak bir şey yok gibi sayısız gerekçe üretildiğini söylüyor. Ve yani mesela zengin dünyada... Ki, e, lere hiç benzemeyen zengin ülkelerinkine benzemeyen durumlarda umutsuzluğa kapılmalarına imkan olmayacak şeylerden bahsediyor. Üç tane örnek vermiş. Üç çift ya da üç, üç tane üçlü örnek vermiş. Bir tanesi Mozambik, Zimbabwe ve, ve Malawi'de Afrika'nın güneyindeki ülkelerde yani bir idai kasırgası geldi yeşti ve bitirdi işi yani. Bir koskoca Beira şehri, ikinci büyük şehri Mozambik'in 550 bin nüfuslu bir adadan ibaret hale geldi. Yollar, insanlar ağaçlarda beklediler günlerce. Daha da sonucun ne olduğunu bilmiyoruz. 100 binlerce kişinin etkilendiği bir şey oldu. Hatta milyonlar, 4 milyona yakın, ya 2 milyonun son Ondan sonra milyon, yani 4 milyona da çıkabilir deniyordu. Zimbabve ve Malawi'de de öyle. Bunlar ikincisi çok yakından bildiğimiz işte iç savaşların bulunduğu ülkeler Suriye'de, Libya'da ve Yemen'de tamamen şeyden kaynaklanıyor. Büyük iklim koşullarından, kuraklıktan yani uzayan kuraklıktan tamamen demeyeyim ama çok büyük etkine olduğu yerler ve iklim. Kaosu orada da iç savaşa ulaştı Bu üç ülkede de ve dünyanın en büyük insani felaketi deniyor Yemen'e. Buna bir parantez. Buraya bir parantez açayım Ömer abi bazı, bazı rakamlar vermek istiyorum sizin Hı -hı. söylediklerinizi destekleyen ee, Avrupa Çevre Ajansı yine geçtiğimiz hafta e, bir rapor yayınladı. E, sel, kuraklık, sıcak hava dalgası gibi aşırı hava olaylarından. Ee, o aşırı hava olayları 1980'den 2017 yılına kadar yarım trilyon e, yar, yarım milyar euroluk daha doğrusu şöyle söyleyeyim rakamları söyleyemiyorum o kadar büyük ki 453 milyar euroluk ekonomik kayba mal olmuş 500 milyar yarım trilyon yani evet, evet yarım trilyon dolar ee, aynı zamanda sadece 2018 yılında bu da Dünya Meteoroloji Örgütü'nün rakamı 2018 yılında hava olaylarından 62 milyon kişi etkilenmiş iklim olaylarından. Evet, bu şimdi gözle görülüyor zaten. Yani herhangi bir açıp videodan, mesajlardan da görmek mümkün. Şeyde devam edersek. Üçüncü olarak da işte Guatemala'da, Honduras'ta ve El Salvador'da yani Orta Amerika ülkelerinde de Büyük bir daha önce de konuşma fırsatımız oldu. Yani hı hı. mahsul anlamıyor Kuraklıktan dolayı ve hem de şeyden e, balıkların e, tüketilmiş olmasından, denizlerdeki asitlenmeden vesaire. O, o yüzden de onlar da Amerika Birleşik Devletleri sınırına doğru kitleler halinde göç etmeye Üzülüyoruz. çalışıyorlar. Yani üçlü bir durum var. Ve o insanların diyor George Monbiot, öyle ...ah umutsuzum artık... ...çok geç oldu deme... ...durumları yok çünkü... ...yapacakları bir şey yok koşturuyorlar... ...New York Times dergisi... ...New York ünlü dergisi... ...magazin... ...iklim sayısı yaptı son sayısı iklim sayısı... Hı hı hı. ...hakikaten... ...benim gibi oldukça tecrübeli... ...artık veteran sayılabilirim... ...görüntüden beni bile... ...hafif şöyle bir... ...sallayan fotoğraflar var... ...Bangladeş'te mesela... Hı hı. Ee, yani zaten suların büyük bir bölümü yani 150 milyonlu filan büyük ya, yanılmıyorsam nüfusu kalabalık ee, ve bir üç, ülkenin üçte biri de deniz seviyesinin altında bir fırtınadan sonraki görüntüleri çekmişler çok ayrıntılı var ve şey gösteriyor kadınlar ve çocukları. ...böyle full giyimli halde... ...çamura boğazlarına kadar... ...batmış vaziyette... ...ellerinde çapalar ve çıplak elleriyle... ...kiremit, briket... ...falan çıkarıyorlar... ...eskiden kendi evlerinin bulunduğu yer... ...şimdi çamurun altında... ...oraya dalıyorlar... ...briketleri çıkarıp... ...yeni ev yapmak üzere başka... ...ya da onları satmak mı artık bilmiyorum... ...böyle durumlar var... ...yani onlar için... ...umutsuzluk filan söz konusu değil... ...Mombio'nun, George Mombio'nun dediği gibi... ...tamamen... ...hayat memat meselesinin... ...ötesine geçmiş durumda... ...yani Hristiyanlar diyor... ...haklı diyor George Mombio... E, ...umutsuzluk bir... ...günahtır aslında diyor... ...ve e, yani... ...bazı konularda... ...Cermi Lent'in de bir çok... ...esaslı anlam arayışı... ...örüntüleri üzerine... ...kitapları olan... Henüz maalesef itiraf edeyim, bitiremediğim çok önemli bir kitabı var. Jeremy Lent'in. Ama son bir makalesinde artık bazı şeyler için dünyanın büyük senin de meraklı olduğun mucize yerlerini ve olaylarını kurtarabilmek için çok geç olduğunu söylüyor Jeremy Lent. Bir tanesi Mercan Kayalıkları artık özellikle Great Barrier Reef gibi işte <gülüyor> Avustralya'daki. Büyük Mercan Resifi gibi ya da Monark ona Firavun Kelebekleri mi deniyor ne deniyor tam bilmiyorum Kral Kelebek Kral, kelebek. Kral Kelebeklerini kurtarmak için artık onun bizdeki akrabası da Sultan kelebeği bizde son... de baya akrabaları var onlar geçmiş oluyorlar ama şeyi de bazı insanların da bazı nüfusların da evlerinin yok olmasını önlemek için çok geç işte Bangladeş'teki gibi ama Her milimetrik artışla birlikte küresel ısınmada ve maddi bu tüketimimizdeki her küçük artışta yeni bir tüketimle beraber daha da büyük kayıplar yaşayacağımız kesindir. Ve ancak ancak radikal bir dönüşümle mümkün olabilir diyerek e, şeyi de anlatıyor. Yani hesapta yapılmış tarihçi Erika Chenoweth'in tarihi araştırmasında diyor ki, Barış şiddet kullanılmayan, sivil tahakkütlere dayanan kitle hareketlerin başarıya ulaşması için nüfusun yaklaşık hatta maksimum yaklaşık dedi %3.5 buçuk yüzde 3 yetiyor ve geçişler çok az istisnasıyla barışçı geçişler mümkün olabiliyor. Yani şimdi de büyük büyük bir sosyal heyelan yaratmamız gerekiyor. Ki bu aksi takdirde difitizm olur diyor. Yani yenilgicilik örneği. Bu yüzden de Extinction Rebellion'ın yani <gülüyor> bu yok oluş isyanı hareketinin bütün dünyadaki ülkelerde bizim hayat destek sistemlerimizi korumak için ayağa kalkan bu insanların çok kuvvetle desteklenmesi gerekiyor. Yani siyasi gündeme oturtmaya çalışıyor. Türkiye'nin siyasi gündeminde sıfır, sıfır bunun şeyi. Ve bu korkunç senin biraz önce söylediğin rakamlara göre yani sadece seçimle de olacak bir iş değil, değil. bu yani. Değil. Şöyle bir şeyi de hemen bir parantez açarak ifade edelim Hemen abi. E, makalede bahsettiğiniz ismi geçen ülkeler, e, ismi geçen olayların e, konu ya. konu olan olayların büyüklüğünü göz önüne aldığımızda şunu söylemek çok yanlış olmuyor. İklim değişikliğinin faturasını yoksullar ödüyor. Yani büyük bir adaletsizlik söz konusu bu da. Daha doğrusu iklim değişikliği, adaletsizliği çok arttıran bir şey. Zenginlerin emisyonu çok fazla, faturayı ödeyen ise yoksullar. Tam da bununla ilgili Dünya Ekonomik Forumu'nun internet sitesinde Nikolas... bu reddi bir akademisyenin yazısı var ve bunun iklim değişikliğinin yarattığı çok ciddi problemlerden biri olduğunu derinleştir problemlerden biri olduğunun altını çiziyor buradan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz evet yani hem bireysel olarak hem de ülkeler olarak yani devletler olarak Zenginler gerçekten bunun faturasını ödemiyorlar. Ödeyenler yoksullar. Ee, hayat pratikleri onu gösteriyor. Bu yaşanan felaketler de onu gösteriyor. Giderek daha savunmasız hale geliyor yoksullar. değişikliği değişikliğiyle birlikte gezegen üzerinde. Dolayısıyla başka çaresi yok. Evet, yani, yani. Bu insanların kendini korumak ve hayatına sahip çıkmak istiyorlarsa... ...iklim için isyan etmekten başka çareleri yok. Yoksa aynen aynen öyle yani bu çok Bangladeş'teki acı. Fotoğrafları hakikaten insanın Biraz kendini kemerini bağlayarak Seyredebilmesi mümkün New York Times dergisindeki Bir çocuk böyle 8-9 yaşlarında bir çocuk Daha yükçe, yüksekçe Bir tepeye çıkmış Yani şey çamur Bütünüyle çamur deryası içinde yürüyorlar Elinde bir çapayla kazıyor O da briket Hı -hı. bulmak için 8 yaşında bir çocuğun umut durumu Sonuncu o zaman şeyle bitirelim. <gülüyor> İstersen senin dediğinden kalkarak bugün diyor dün yazdığı yazıda George Monbyo'ya Guardian gazetesinde e, Extinction Rebellion yani yok oluş isyanı sokak bütün dünya sokaklarına kendi hayat destek sistemlerimizi savunmak için çıkıyorlar. Cesur, bozucu yani mevcut düzeni bozucu ve şiddete pay bırakmayan eylemlerle sivil itaatsizliği evet, yeniden danslı, sadece evet. sokakları kapatmak gibi. Ve yani e, içinde bulunduğumuz bu feci şeyi çevre e, açmasını, açmazını, çıkmazını siyasi gündeme sokmak için kim bu insanlar? Bizi aptallıklarımızdan kurtaracak yine başkaları mı? Bilmiyoruz. Bu mobilizasyon, bu seferberliğin başarısı bize bağlı diyor. Onların bu yani şeylerin iklim için sokağa çıkan bu insanların, sokağa dökülen bu insanların başarısını başaracaklar mı, onlar mı? Bu sorular değil. Biz desteklersek elbette başaracaklardır diyor. Kritik eşiği aşmasını biz sağlayabiliriz. Biz de Bütün bu inkarcılığı ya çok geç oldu artık bir şey yapılamaz ya da ne iklim boşver benim işim değil demekten falan vazgeçip bu son derece coşkulu bando kalı özellikle de gençlerin ve özellikle de kadınların başrolde olduğu bu harika hareketi desteklemenin zamanıdır ve son cümle mazeret. Be, mazeret beyanı kabul edilemez bitti onlar mazeretlerin zamanı bitti şimdi artık şey başladı diyor bizim hayat destek sistemlerimizi e, bize inkar eden bu sistemi devirme hareketi başladı diyor Evet, en azından katılmasalar bile ne dediklerini takip etmeleri bile çok önemli insanların, ee, bu insanların derdinin ne olduğunu anlamaları çok önemli. Anladıklarında zaten kayıtsız kalamayacaklar çok kesin. Ben de başka bir güzel haberle noktalayayım Ömer abi. isterseniz hazır kelebek demişken aklıma geldi. Bugünler e, bizim de Anadolu'da kelebeklerin göç zamanı. Şu an Orta Anadolu kelebekten geçilmiyor. Olağanüstü bir hareketlilik var, kelebek hareketliliği. Onları izleyin, güzelliklerine bakın ve bu mücadelenin aslında sadece insanlar için değil, onların da hayatını devamı yönünde olduğunu da aklınızda tutun. Zaten e, onların e, hayatı bizim hayatımıza evet, direkt o... bağlı. Çünkü onlar polinasyon yapamazsa biz de yiyecek falan... Nanay. Şimdi devir çok değişti. Artık şu çok net ki e, adım gibi eminim yaşatmak, yaşamak için yaşatmak zorunda olduğumuz bir dönemdeyiz. Aynen öyle. Peki bitiriyoruz. Bir, gelecek hafta buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.